Sebebi de tevhid, teşhir de, de zaten gayet Kur'an-ı Kerim'de açık. Okuyalım. Bismillah. El-Qa'idatul-Ula En ta'lama Senin bilmendir. Ennel kuffara lezine qatelehum Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kendileriyle savaştığı kafirler mukirune İqrar edici derler. İqrar ederler. Neyi iqrar ederler? Bi-enna Allah ta'ala huve al-Khaliku Allah azze yaratıcıdır. Er-Raziku Rızık verendir.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 Hiçbir ilahı kabul etmiyorum. Niye? Çünkü bu la, la ilahe illallah'ın başındaki la, la nefi cins değil mi? La nefi cins ne? Bu işin cinsini nefi ediyorsun. Yani hiçbir parçasını kabul etmiyorsun. La ilahe, la ilahe ediyorsun. Bütün ilahlık iddiasında olan, bütün insanların ilah kabul ettiği hepsini reddediyorum. Sonra illa Allah'a diyorsun. Sadece Allah veya illallah diyorsun. Sadece Allah azze ve celle'yi kabul ediyorum. Yani ilah olarak tek kabul etmiş olduğum şeydir.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 Çünkü Vela kelimesinin Arap lügatındaki manasını aldı, şer'i manasına bakmadı. Doğru mu? Arap lügatındaki manası da çok geniş olduğu için yani ala kadar olduğunu her şey senin onu dostluğunu gerektirebilir en alt seviyede veya en üst seviyede gerektirebilir. Lügat manasını aldıkları için aşırıya düştüler ilahireyine. Şimdi o zaman bizde ne diyeceğiz? Arap lügatı şeriat Arap lügatından ilah kelimesini aldığı zaman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 İşte onlar Allah'ın dışında kendilerine büyük güç, kuvvet olsun diye ilah edindiler. Hayır o ilah edindikleri onlar ibadetlerini yapmalar. Wattahadhu min dunillahi aleheten leyakunu lehum izza. Kalla seykfuruna bi ibadetihim veyakunu lehum dad veyakunu alayhim diddah. Onlar Allah'ın dışında kendilerine güç kaynağı olması için, izzet kaynağı olması için bir takım ilahlar edindiler. İlahlar. Tamam? 2. ayete Allah diyor ki asla <Sessizlik> onların ibadetlerini inkar edecekler. Bak, birinci ayette ilah dedi, ikinci ayet kelimede ibadet dedi. Şeriat aynı kelimeyi eş anlamlı kullanıyorsa demek ki buna ne diyoruz? Eş anlamlı istidlal metodu. Tamam? E, muradif kelimeler bunlar. Eş anlamlı kelimeler. Şeriat bir kelimeyi, iki farklı kelimeyi aynı anlamda kullanıyorsa biz onun Allah'ın yanında aynı anlamı ifade ettiğini anlarsız. Demek ki ilah kendisine ibadet eder. Başka delil İlahınız tek bir ilahdır. Allah Başvéllahi yoktur. O Rahman ve Rahimdir. Tamam. Bu e, ayetteki ilahtan kazet. Müfessirler ve dugaçlar demişler ki, e, imaret edilen manası. Bak, şöyle. senin söylediğin bu delil doğru. Fakat şu başlık altında doğru değil. Niye? Çünkü şu anda biz dugaçlarla tefsircilere gelmeden önce, önce Allah'ın kelamından ve Resulünün sünnetinden ilahın mağbud manasına geldiğini ispat edeceğiz ondan sonra bak bütün lügatçılar da bütün şeyler de bütün tefsirciler de böyle demiş diyeceğiz. Tamam? Böyle olursa istidlal metodumuz doğru olmuş olur. Çünkü Allah'ın kelamı delile ihtiyaç duymaz, kendi delildir. Fakat müfessir de lügatçı da bu ikisinin sözleri delile ihtiyaç duyar. Çünkü başta başına delil değildir bunlar. Bak birinci delilimiz neydi? Meryem Suresi'ndeki ayet-i kerimeydi. Tamam? İki, başka bir delil söyleyelim. Orap. İlah, i̇lahı soruyorum ben. İki, bütün peygamberler kendi kavimlerine geldikleri zaman kavimlerine şu, şu sözü söylemişler. اَنِعْبُدُ اللّٰهَ مَا min مِنْ اِلَٰهِنْ <gülüyor> Allah'a ibadet ediniz, sizin için onun dışında bir e, ilah yoktur. Şöyle olmalıydı oysa, اَنِعْبُدُ <gülüyor> اللّٰهَ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 ne ibadet edilmesi gereken varlık demek. Başka bir örnek mesela buniyen İslamu ala 50 hadisi. Eee Buhari ile İbn Ömer'den rivayet ettikleri hadis. Değil mi? Peygamber Aleyhissalatu vesselam diyor buniyen İslamu ala 50. İslam 5 şeye üzerine bina edilmiştir. Asıl rivayetlerde üzerinde ittifak eden şehadeti en la ilahe illallah. 1. başlayan Allah Teala başka ilah olmadığına şahitlik etmek. Fakat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 dünyanın bozgunculuk yapsınlar fesada versinler ilahlarımızı terk mi etsinler ee, diye aynı mantık günümüze de e, işliyor. Burada bak diyor ki yufidufil ardi ve yezeraka ve ilahatek senin ilahlarını terk etmeleri ve yeryüzünü fesada vermeleri için. İbn Abbas bu ayeti şöyle okuyor. Diyor ki fil ardi ve yezeraka ve senin ilahlığını terk etmelerini mi istiyorsun?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 La İlahe İllallah'ı söylemiş olmasın. Tamam. Muhammed İbni Abdülhabir özellikle niye bize alttaki ayet-i kerimeyi örnek verdi? Şu sebepten dolayı. Çünkü günümüzde insanlar La İlahe İllallah'ı tefsir ederken mesela ne diyorlar? La illallahla İllallah La Hâleka İllallah Allah'tan başka yaratıcı yoktur. La Kâdira Alel İhtira'i İllallah Yani bir şeyleri yoktan var etmeye Allah'tan başka gücü yeten yoktur. diye. İşte bunlar hep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 ölden şey diyelim yaratan da öldünen de Allah daha şu olur üç yaratan da dirilten de Allah. Vamen yüder bir ul emra dört ee, işleri düzenleyen. yani bütün kainatın düzeni kimin elinde Allah Tamam. şimdi şey, minun suresini açın minun suresi açayım şimdi suresi Eminüs bu 84, 4 yani sayfa 346. Hocam olur. Buldunuz mu? Bulduk. Tamam. Okuyalım. Kul limen el-ard ve men in Ayet 84. Ayet 84. Buldu. Herkes buldu mu? Kul el-ard ve men in kuntum ta'lemun. Deği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 tek ortağı vardır. O da sen ona da onun bütün gücüne de sen sahipsin. Yani hani bütün onun mülkü hepsi sende değildir diyorlar. Yani putların da Allah'ın tasarrufunda olan ayetler. Yerin mülkü hepsi Allah'ın elinde. Yer ve içindekiler, insanlar da dahil başka. Seyekulun lillahi kul efela tezekerun. <gülüyor> Allah diyecekler sana diye öğüt almaz mısınız? Anlamaz mısınız diye. Kul malik rubu semavatis sebi ve azim. Yani bütün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 قُلْ مَنْ بِيَدِه۪ي مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ Her şeyin melekutu, anahtarı kimin elinde? 7. Her şeyin anahtarı Allah'ın elinde. Her şeyin ama istisna yok yani Allah'ın elinde. 8. وَهُوَ يُجِرُ وَلَا يُجَرُ عَلَىۜ Allah korur ama kimse Allah'ın zevceliği koruyamaz. Yani bütün kainattakileri koruyan, kendisine başvurduğu, uranı, şeyi altına alan Allah'tır. Korur fakat korunmaz. korunamaz, korunamaz. Başkan. Başka nerede vardı? Ankebut suresinde vardı. O da 402, hemen az ileride. Sayfa 402, ayet 61 Ankebut suresindeki. Buldunuz mu ayet 61. "Vellezatehu men halak as-semawati vel arda ve sahraş-şemsa vel kamer la yekulunallah." Yani burada bir ekstra neğimiz var. Burada ekstra güneşi ve ayı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 Allah yapsutur ıslahı, kim yasha o, min ibadihi ve yadirulam. İnnallah bı kül şeyin alim. Ve linsaaldem, men zel min alamaima an. Faahiyabihi arzamın vardi muhteha. La yaqulunallah. Sırınlaradaki gökten yağmur indirip, yarı yüzünü sonra delinden kimdir? Sana Allah'tır Ne oldu? On. Yağmuru ve ekini çıkarın. Yani Abu Jil olsaydı şimdi bizim itikat emin olun. Ebu Cehil yaşıyor olmuş olsaydı, şimdi bizimkilere itikat dersi verildi. Bir tane de Zuhruf Suresi'nde var. Zuhruf Suresi'nde sadece harf var. Yani yaratma dışında bir şey yok. Şimdi bu